أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفطل الصلاة وأتم التسليم على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الجمعين أما عباد فقال المؤلف رحمه الله هو علم يعرف به حقيقة الرواية وشروطها وألواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم أصناف المرويات وما يتعلق بها يعني بالمرويات تمام شمد بيز علم الحديثي rivayetini okuduk. Nereye geçtik? Dirayeten. Zaten hadis usulü dediğimiz e, ilim de budur. Tabi e, rivayeten kısmı ile ilgili de bazı aksam hadis usulünde geçer. Ancak konular çok birbirine karışmış. Her müellif kendisine göre bir tasnif metodu oluşturmuş. Bundan dolayı da bazı farklar meydana gelmiştir. Şimdi hemen şöyle bir nasihatte bulunalım. Bir kitap okuyacaksak ya da bir ilme başlayacaksak önce yapmamız gereken o kitabın içindekiler bölümünü ezberlemektir. Özellikle müellif güzel bir içindekiler bölümü oluşturmuş ise yani kitabın içinde yazmış olduğu bölümleri çok güzel bir şekilde içindekiler bölümü olur ya orada mesela burada en güzel kitap bana göre içindekiler bölümü mükemmel bir şekilde oluşturmuş en güzel kitap Abdul Kadir bin Abdul el-Cami' fi Talab al ilm Şeriftir. Tabii benim böyle söylememdeki sebep Abdul Kadir bin Abdul Aziz'e değil. Bu bir hakikattir. Kitabı 7 bölüm olması lazım. Allah halim 7 bölüme veya 7 bölüme ayırmış. Her bir bölümün ismi vardır. Bölümler baplara ayrılmıştır. Tek tek yazmıştır. Baplar fasıllara ayrılmıştır. Fasıllar alt konulara ayrılmıştır. Sadece içindekiler bölümünü ezberle sadece İçindekiler bölümünü ezberle Şey yeterlidir Kitabın, Kitaptan baya bir ilim tahsil etmişindir. Bundan dolayı bir talebe olarak Bir külliyat aldığın zaman Mutlaka içindekiler bölümünü birkaç kere oku külliyatın Bir kitap aldığın zaman İçindekiler bölümünü oku Bu sana iki tane fayda sarayacak Bir o kitabı okumaya başladığın zaman Kitap içindekiler bölümünü ezberlediğin için Kitap giriş gelişme sonuç olarak Zihninde Zihnindeki başlıkların altlarını dolduracaksın sen bir ilme başladığın zaman o ilmin içindekiler bölümünü ezberlediğin zaman işte ilmi taksir ederken onun altını dolduracaksın. Tıpkı ne gibi? Nahiv'deki avamil gibi. Ben ne demiştim? İlk avamili okuturken size yani bir Arapça öğreniyoruz, lukat öğreniyoruz diye bakmayın. Nahiv ilminin içindekiler, yani Nahiv ilmini e, içindekiler bölümünü oluştursak işte o avamildir. Süreç içerisinde biz ne yaptık? Onun içini doldurduk. İşte müellif de burada mükemmel bir girişler hadis ilminin tarifini yaparken rivayeten, dirayeten hadis ilminin tarifini yaparken müthiş bir şekilde içindekiler kısmını ne yapmıştır? Doldurmuştur. Peki nedir? İlmül hadisi dirayeten dediğimiz nedir? Hüve o İlmün bir ilimdir. Yü'rafu bilinir bihi bil ilmi o ilim ile bilinir hakikatü rivayet rivayetin hakikati bilinir. Biraz sonra uzun uzun anlatacağız. Bunlar ne demek? Uzun uzun ne yapacağız? Anlatacağız. و... okuyalım sonra anlatalım inşallah ve rivayetin şartları bilinir ve envahu rivayetin neüleri bilinir ve rivayetin hükümleri bilinir ve halur ruat ee, kudat gibi Neyse. tamam ravinin yani ismi failin cem eksiridir musar tamam mı evet ve şurutu bu ravilerin şartları ve asnaful merviyat rivayet edilenlerin tasnif edilmesi mesela bu birçok hadis usulü kitabında olmayabilir. Merviyyat ne olmaz? Birçok hadis usulü kitabında olmaz. Ee, hadis ilimleri ve hadis edebiyatı kita, e, isimli kitaplarda bu bölüme rastlarsın. Ama bazı hadis usulü kitaplarında mesela Talat Koç bildiğim kadarıyla hadis usulü kitabında bu bölüm yoktur. Mesela İsmail Lütfü Çakan'ın veya de birçok kitapta bu bölüm yoktur. Başta da söyledim ya e, rivayeten ve dirayeten birbirine karışmıştır diye bu konu genellikle e, hadis edebiyatı hadislerin hafız edilmesi, yazıya geçilmesi, tedbini, tasnifi oralarda ele alınır, detaylı bir şekilde ele alınır ve buna benzer tamam mı? E, bu rivayeti bununla taalluk eden konuların incelendiği ilim dalına ilm-ül hadisi dirayeten denir peki bunlar nedir? Önce şunu bilelim bu hakikatü rivayet dediği şey sözü sahibine isnat etmektir. Sözü sahibine isnat etmektir. Önemi nedir? Değil. O önemidir başka. En büyük önemi o, o da önemlidir ama daha da önemli önemi başka dinlerde başka milletlerde olmayan ilim dalıdır. Evet. Tamam mı? Bundan dolayı buraya saldırırlar. Onlar böyle bir şey oluşturamamıştır. Mesela kutsal metinleri anlama çalışması biz tefsir diyoruz ne denir buna hermonotik hermonotik ha, mesela işte kutsal metinleri özellikle işte Hristiyanların kutsal metinlerini Yunan, Yunancı'dan gelme zannedersem hermonu kutsal metinleri anlama çalışması tefsir çalışması başka dinlerde vardır. Fıkıh çalışması başka dinlerde vardır. İşte mesela Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ince bir kitaptır. Bu anayasanın bir sürü tefsiri vardır. Böyle 20 cilt, 25 cilt tefsirler vardır. Ceza hukuku bilmem ne hukuku diye ciltlerce vardır. Ama sözü sahibine isnat etmek dediğimiz ilim hiçbir millette yoktur. O milletlere kendi büyüklerinin sözlerini kim söylemiş, nerede söylemiş, sen nereden duydun dediğin zaman söyleyemezler, getiremezler. Atatürk ne demiş ne Mutlu Türk kim duymuş bunu desen onu duyanı bilemezler. Anladın değil mi? Daha başka örnekler de yok. Bundan dolayı sağ bir bu ilmi almışlardır. Çünkü çok değerli bir ilimdir. Hatta bu ilmin ana kaynaklarını tercüme değil, tercüme etmek problem değil. Ne denir ona? İsmi aklıma gelmedi. El yazısını, el yazısını matbu hale getiriyorlar. Şimdi bu kitaplar bize ulaşıyor ya. Eee diyelim ki İbn Hacer'in Buhari Şerhi, Fethül Bari bize ulaştı değil mi bu? Bu önce İbn Hacer el yazılmış mı? Ha. Bu el yazısı tek bir kütüphanede mi birden çok kütüphanede mi? Bu el yazısının farklı istinsahları var mı? Tüm bunları bulacaksın. El yazısını okuyup okumamak ayrı bir dert. İşte kitapların başında örnek mi söylüyor değil mi? Ne okuyabiliyorsun? Ne ayrı bir ilim bu? ...bunları tek tek yazacaksın... ...bunu matbu hale getirip ondan sonra... ...işte bunu yapıyorlar. Bu mesela İbn-i Sad'ın 11. yüzyılın dünyanın dört tarafından... Almanya. yaptı. Tabi, tabi. Tabi olarak... Almanya yapmıştır İbn-i tabakatını. Dünya türü yaptı ve finansman olmuştur. Tabi finansman. Çok büyük... E, ...yatırımlar yapmışlardır... ...bu ilmi öğrenmek için. İşte bizim allamelerde... ...ya işte şöyle ya bilmem işte... ...hadis ilmi yeterli değildir... ...yeni bir hadis usulüne ihtiyacımız vardır... ...filan diye... Ümmetin selefinin kendilerine bırakmış olduğu mükemmel bir e, kültürü terk etmişlerdir. Batılılar bunu bir kendileri için. Mesela سیر derslerinde anlatmıştım bir müsteşrik ne diyordu? Müslüman alimler sayesinde biz şu an 50.000 kişinin hayatına vakıfız diyordu. 500.000 mi diyordu evet. Tamam mı? İbn Hacer neydi? El Hisabe değil mi? O kitabı bu müsteşrik şey yapmıştı. Tab, tab haline getirmişti düşünebiliyor musun? Bir, bundan faydalanıyorlar. İki, bize saldırmak için de bunu kullanıyorlar. Evet. Ve e, batılıların üniversitelerinde çok ciddi anlamda maddi e, destek sağlanıyor bu ilim için. Sırf bundan dolayı bu ilimde muhakkak olmamız gerekiyor. Sırf bundan dolayı bir batılı benim dedelerimin ilmini benden daha iyi bilemez diyebilmek için benim atalarımın, benim ecdadımın bana miras bıraktığı ilmi bir müsteşrik alıp da bana karşı kullanamaz diyebilmek için gerekirse her şeyi terk edip bu ilimde ne yapmak lazım? Muhakkik olmak lazım. Türkiye'de de gerçekten bu ilimde iyi olanlar vardır. evet. Peki ve hakikatü dediğimiz nedir? Şöyle söyleyelim. Hadis ilimleri dediğimiz zaman bir, kaynağı açısından hadisler inceleyeceğiz. Önce ben bir anlatayım sonra metni okuyalım. Kaynağı açısından hadisler. Bak kaynağı açısından dediğimiz zaman sahat durumu fark etmiyor. Sayı olsun veya olmasın. Resulullah'a isnad edilen hadis, sahabeye isnad edilen hadis, tabiine isnad edilen hadis. Bu şekilde inceleme hadis usulünün konusudur. Mesela Resulullah'a isnad edilen hadise ne denir? Merfu. Sahabine, mevkuf, mevkuf. Sahabinin mevkuf, sahabe mevkuf. Pardon, sahabe Niye tabi tabiin ne isnad edilmiyor peki? İki sebepten dolayı bir biz ne diyoruz selef dediğimiz zaman sahabe ve tabi'in tamam mı? Sahabe ve tabi'in asıl olan onlardır. İkincisi tabi'ine nisbet şurada önemli bazı tabi'ilerin direkt Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetleri makbul kabul edilmiştir. Allah'ın değil mi? Bundan dolayı tabi'ine nispet oldukça önemlidir. Ee, mesela tarik sayısı itibariyle hadis çeşitleri tevatur olması veya haberi vahid olması haberi vahidin kendi açısından işte aziz fert Aziz Fert meşhur olarak ne yapması ee, kısımlandırılması fert aziz meşhur olarak kısımlandırılması bu da hangi açıdan incelemiştir rivayetteki senetteki daha doğrusu aynı hadisin bize ulaşan muhtasal senetleri itibariyledir Allah'ın değil mi? Mesela sıhhat bakımından hadisler vardır. Zayıf, sahih, mevdu. Bu da ister Resulullah'a isnad etsin, ister sahabeye, ister tabine, hiç fark etmez. Sıhhat bakımından bir incelemedir. Mesela bu rivayetler, bu hadisler rivayet edilirken kullanılan sigalar önemlidir. An, an Ebi Hureyre'te. Tamam mı? Ebi Hureyre'den duydum dememiş. Ondan geldi diyor. Ondan geldi de sen bunu ondan duydun mu? Ondan duyandan mı duydun? Yoksa ondan alınmış bir kitaptan mı duydun? Yoksa sana ondan rivayet etmen icazet bile mi verildi? Mesela bu da hadis usulünün nesidir? Kollarından bir tanesidir. hadde haddetena gibi sigalarla gelmesi. Başka isnat çeşitleri hadis usulünün konusudur. Ali isnatlar, nazil isnatlar ve ilaahir. Başka mesela rivayetin hal, ravinin halleri. Sıkaravi, sıkaravinin ziyadesi, sıkaravinin sıkaraviye muhalefeti ve bunların hükümleri. Bunlar hadis sünnesidir konusudur. Ravinin halleri mesela cerh ve tadil. Cerh yaralamak yani cereha bir kusur ortaya çıkarmak. Bunun meşruiyeti gıybetini yapıyorsun adam. Ayıbını ortaya koyuyorsun. Öyle değil mi? Adamın ayıbını yaşlı diyor. bunak diyor. Yaşlanıyor diyor. Ne dediğini bilmiyor diyor. Unutuyor diyor. Tamam <gülüyor> mı? Bu hastalığın ismi de var hatta. E, bunaklık hastalığının ismi de var. hadis usulünde. Ondan sonra. işte bunun şu kişiden aldığı rivayetlere kabul ederiz. Şundan aldığı rivayetleri biz kabul etmeyiz diyor. Cer ve tadil nesidir? Meşruiyeti. Mesela üslubu. Cehh üslupları başkadır Ta'dil üslupları başkadır Mesela saduk ne demektir Thika ne demektir Thika ile saduk arasındaki fark nedir ee, Yalanla itham edilmemiştir ne demek Veya yalanla itham edilmiştir demek ne demek Bunlar yine hadis usulü nesidir Konusudur Başka cehh ve ta'dilde Bir ravi hakkında cehh ve ta'dil yapıldığı zaman Hangisi tercih edilir Cehh müsündür, ta'dil müsündür? Bu veya buna benzer konular, tahammül çeşitleri, hadisi şeyhinden bizzat dinledi mi? Yoksa hadisi rivayet etmek için şeyhinden izin mi aldı? İcaze deniyor buna. Sema, arz, hadisi, hadisi şeyhine söyledi, o da tamam dedi. Tamam mı? Ya da vicade, ne demek? Bu yani vicade yoluyla ilim tahsil etmek caizdir yani. <gülüyor> kitaptan tabi, kitaptan nakletmek. Zaten Fuat Sezgin'in iddiası da budur. Bukhari vicade yoluyla şey yapmıştır diyor. İspatlamaya çalışıyor ilahir. Tamam Şeyin, hadis usulünün çok kabaca tarifi budur. Bu tarif tabii çok kaba bir tarifi. Tarifi demeyelim içindekiler bölümü kabaca bu şekildedir. Hadis usulü kitaplarına baktığın zaman, fıkıh usulü kitaplarına baktığın zaman ya hükümden baş, başlar. Hüküm nedir? Tamam mı? Birinci bölüm budur. Hüküm, hükmün tarifi, hükmün çeşitleri, hükmün e, teklifi hükümler, vada'i hükümler. Teklif hükümler nedir, vada'i hükümler nedir? Arkasından da hükmün delilleri. Kitap, sünet, icma. Ya böyledir ya da tam tersidir. Hükmün kaynağından başlar, hükmün tarifiyle devam eder. Yani fıkıh usulü ya o minvalde yazılmış ya da bu minvalde yazılmıştır. Ama hadis usulü kitaplarına baktığınız zaman böyle bir tertibi bulmak çok zordur. Mesela bizim Beykuniye hemen şeyden başlayacak. Ee, Sahih etsin tarifinden başlayacak. Ama başka başka kitaplar çok başka başka kollardan başlayacaktır. Bunları bilmek yani bunları bir tertip halinde bu şekildedir hadis usulü bu tertiptedir demek nedir? Oldukça güçtür. Evet. Fe hakikatu riwayati hiya naqlu ma warada min as-sunnati wa nahwaha. Tamam başlayalım metni. Ben söyleyeceğim bu kadar. Riwayatin hakikati o nedir? Naqlu ma warada min as-sunnati wa nahwaha-sünneti nakletmektir. Sünnetten varit olanı, sünnetten sana geleni veya bunun benzerini yapmaktır nakletmektir. Yani sözü sahibine isnat etmektir. Ve isnadu zalike ila men usiye ilehi azana demek isnat etmek, dayandırmak. وإسناد إسناد التخريجه من إلى من Kendisinden isnad edilene ne yapmaktır? Dayandırmaktır. Bu da nedir? Bir tahdisin. Hadese ile veya ihbarin ahbarına ile ve nahvihima ve an muan an oldu ve enne. Tamam, enne belagana, tamam mı? Bunlar mesela mesela eee en çok eleştiri aldığı noktalardan bir tanesi dur belagası hasıl nakletmesidir yaklaşık 300 küsur hadisin bu şekilde nakledilmesidir. Evet, anlaşılır değil mi? Rivayetin hakikati buymuş. Ve şurutur rivayeti, rivayetin şartları ise nedir? Hiye o tahammul, tahammulu raviha. Rivayeti, rivayeti aktaran ravinin, tamam mı? Lima yervihi bi nev'in min emva'it tahammul, tahammul sıgalarından. Bu arada rivayeti aktaran ravinin malum aktarma şekli, şeklinde tahammül yani aktarma çeşitler tahammül diyor tahammülül hadis diyoruz ravi rivayeti tamam mı ee, nasıl tahammül etmiş nasıl kazanmış aktarma çeşitler değil tamam mı yani ravi rivayeti nasıl elde etmiş sen bunu nereden buldun bir hocadan mı duydun yoksa hocadan duymadın da sen hocaya okudun ya da bir kitabı aldın, okudun. Hoca tamam sen bu kitabı okutabilirsin dedi. Ya da sadece bir kitabı okudun. Hangi yol? İşte rivayetin şartları dedi. Min sema'in ev aradın ev icazetin ev münavele ev vicade ila ahir ev nehvi zalik. Tamam. oldun mu bu da? Evet. Ve enva'uha rivayetin nevileri hangi açıdan sıhhat bakımından nevilerdir bu? Hangi açıdan nevileri? Sıhhat bakısından. İttisal, el ittisalu vel ve nehru ve zalik. Ya muttasıldır ya da munkatıdır. Tabii isnattaki raviler ya sikadır. Sika demek adalet ve dab bakımından güvenilirdir. Adalet demek yani fısk, açık fısk'tan uzak. Dab demek öğrendiğini, ezberlediğini aynen aktarabilen demek. Bir başkasını muhalefet etmeden aktarabilmek demek adalet ve dar bakımından ravinin güvenilirliği, ravilerin birbirlerinden birbirlerini atlamaksızın hiçbir kuşakta bir kayba uğramaksızın hadisi rivayet etmeleri. Veya rivayet edememeleri. Bunların hepsi nedir? Rivayetin nevileridir. Tabi buradaki bir söylediğimiz enva'ur rivayet dediğimiz zaman bunu çeşitlendirebiliriz. Rivayetin nevileri hangi açıdan olabilir? Sahabeye dayanması açısından, kaynaklık açısından mesela Allah'a dayandırılan rivayet kutsi hadistir. Resul'e dayandırılan rivayet merfu hadistir. Sahabeye dayandırılan rivayet mevkuf hadistir ve ila ahir ve ahkamuha rivayet hükmü el kabul ve biz istav biz bunu ya kabul edeceğiz ya da reddedeceğiz evet ve ruvati işte biraz önce söylediğimiz cerh ta'dil ilmi dediğimiz ravilerin halleri ravilerin hallerini ortaya koyarken cerhin ve ta'dilin ta meşruiyeti de cerhin meşruiyeti cerhin sebepleri ta'dilin ta sebepleri cerh ve ta'dil teharruz ettiği zaman tercih sebepleri ve tadil lafızları bu çok önemlidir. Bu ayrı bir konudur. Ayrı bir ilimdir. Ve işin ilginç tarafı tadil lafızları ülema'dan ülema'ya göre de değişmektedir. Tamam ülema'dan ülema'ya göre de değişmektedir. Geçenlerde okutmuşta, işte. hani kitap aldım okuyordur mu? Ahmet bin Hanbel'in cehvetadil ile ilgili değil de. Şimdi hadis usulünün zorluğundan bahsettik biraz önce dersten önce biraz sohbet ettik seninle. Hadis usulünün zorluğundan bir tanesi de şudur. Kavramların her alime göre değişmesi de hadis usulünün zorluklarından. Mesela Ahmet bin Hanbel zayıf hadisle amel diyor ki Ahmet bin, hadih, Ahmet bin Hanbel rey ile hükmedeceği hükmetmek yerine zayıf hadisle hükmederdi diyor. Ahmet bin Hanbel'in nazarında zayıf hadis dediğim şey hasendir. Hasenli gayrihidir. Allah'ın değil mi? Yani önemli olan nedir? lafızları da yani kavramlara hangi manaların yüklendiğini de bilmektir. Çünkü bunlar bu kavramlar Kur'an ve ile tespit edilmiş ve tarif edilmiş kavramlar değil. Herkes dönemine göre tarif etmiştir. Evet ahkamını bi'tirdik rivayetin ravileri şart. ve şurutuhum. Ye şurutu tahammul ve eda'i. Eda'u tahammul ve edanın şartları nedir? Bu da hadis ilminin konusudur ve asnaf hadis ilminin konusudur. Ve esnaful merviyat budursun. Diğer sayfaya geç. Geçti mi diğer sayfaya? 15. sayfa. 14'e geçtik. Ve mevduu haza'l ilmi. Peki bu ilmin mevzusu nedir? Tarifini yaptı. İlmin mevzusu. ravi vel-Merviyyu min haythul kabul vel-Reddu. Kabul ve red açısından ravi ve mervidir. Ravi dedi hadis rivayet edilenler. Merviyat dedi rivayet edilen şey. Yani hadislerin kendisidir. Ravilerin kabul ve reddi. Ravilerin kabul ve reddinde işte cehvet tadil adil onun içine giriyor. Tahammül onun içine giriyor. Eda sigaları onun içine giriyor. Bir de Makbul ravilerin rivayet ettiği hadislerin kabulü veretti Yani her makbul ravinin rivayet ettiği hadis ne olmaz? Kabul olmaz. Allah aşkına değil mi? İşte bu ilmin mevzusu da budur. ravi vel-Merviyyü min, -hay min haythul kabul vel-reddu diyor. Tamam Peki faydası nedir? Faydası çoktur. Faydası bunun yani şerefli ilim dedik değil mi? Başka bir şey demeye göre hadislerden kabul ve red edilecek olanlar ne yapmaktır? Bilmektir. Yani biz ilk derste hadisin önemini söyledik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden ağzından çıkan bizim için nedir? Vahiydir. Onun hükmüne mutlak teslim olmamız lazım. Ona mutlak surette ittiba etmemiz lazım. Ama bu ittiba doğru mu değil? Yani ittiba edeceğiz de bu ittiba neye dayanacak? Yani bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkmış mı değil mi? Daha doğrusu bu dinin yaşanması ancak ve ancak hadis usulü ilminin ortaya koyduğu kaidelerledir. Bu kaideler olmaksızın bu ilmi, bu din yaşaman mümkün değildir. Hadis usulü ilminin ortaya koyduğu kaideler, hadis usulü alimlerinin e, yapmış olduğu çalışmalar olmadığı zaman namazın namaz olduğunu ispat edemez. Bak bu çok önemli. Hadis Hadisi kabul edenler, hadisin inkar edenlere diyor ki namazı, beş vakit namazı göster bana diyor. Onlar da Kur'an'dan çıkartıyor. Namazın nasıl kılınacağını göster diyorlar. Onlar da Kur'an'dan çıkartıyorlar. Ben öyle demiyorum. Ben ne diyorum peki? Namazın kendisini gösteremez. Salat kelimesi ıslahı anlamıyla Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Salat kelimesinin ıslahı anlamı, Kişinin ayakta durarak, kıbleye yönelerek ellerini kaldırmasıyla başlayan, ayakta biraz durduktan sonraki Fatiha suresini okuyacak orada veya Allah'ı zikredecek diyelim. Tek ruku, iki secde, arkasından aynı fiillerin tekrar edilmesi, arkasından tahiyyat ile ve arkasından da sağ selam, sola selam ile biten fiilin ismi salattır. Sıla ı salatın manası budur. Bunu Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerine bulamazsın. Bunu Kur'an-ı Kerim'in ne yapamazsın? Hiçbir yerinde bulamazsın. Namazın nasıl kılındığının sayısını, vakitlerini falan boşver. Tek rükü burada göreyim bakalım. İki secdeyi, bul, tahiyyatı burada namazda göreyim. İşte bunu yani senin namaz kılabilmen sadece ve sadece hadis usulü alimlerinin koymuş olduğu kaideler gereği sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl namaz kıldığı ulaşır. Sen de o şekilde namaz kılarsın. Sadece bu bile o alimleri o alimlere rahmet okumamız, o alimlere devamlı dua etmemiz. Ya bizim nasıl namaz kılacağımızı bize onlar öğretmiş. Devamlı onlar hakkında dua etmemiz ve onlar hakkında dilimizi tutmamızın en büyük sebeplerinden bir tanesidir diyoruz. Ve Rabbil